Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 20. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Fakat kavminin cevabı Lut ailesini ülkenizden çıkarın. Kuşkusuz onlar ahlakça temizlik taşıyan kimselermiş demekten ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve karısı dışında kalan ailesini kurtardık. Karısının geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Onların üzerine müthiş bir yağmur indirdik. Önceden uyarılmış olanların yağmuru ne korkunç oldu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına, Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan Vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar ahiretten yana kördürler. İnkârcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip hayat alanına çıkarılacakmışız? Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonu nice oldu görün. Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. Şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. Gerçek şu ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür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 Söylenen kıyamet başlarına geldiği zaman onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydığını söyle mi? Değilse yaptığınız neydi? Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Surun üflendiği gün, Allah'ın diledikleri dışında, Göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Dağları görür, onların durduğunu sanırsın. Oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse, işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine, yalnız O'na kulluk etmem emredildi. Zaten her şey O'na aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini erkek çocuklarını kıyımdan geçirip, kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o, huzur ve güveni bozanlardandı. Oysa biz, o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, firavuna, hamana ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Böyle de oldu. Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavunun karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun, onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titriyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz, annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Musa yetişip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle ödüllendiririz. Musa ahalisinin fark edemeyeceği bir vakitte şehre girdi. Orada biri kendi halkından, diğeri düşman taraftan olan iki adamın birbirleriyle kavga ettiğini gördü. Kendi halkından olan kişi düşman taraftan olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Sonra şöyle dedi, bu şeytanın işidir. O gerçekten ayartıcı ve apaçık bir düşman. Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gerçekten çok bağışlayıcı ve çok esirgiyicidir. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için... ''Suçlulara asla arka çıkmayacağım.'' dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen adam, bağırarak ondan yine yardım istiyor. Musa ona, ''Açıkçası sen düpedüz serserinin birisin.'' dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, adam şöyle dedi. ''Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun?'' Demek ki sen haksızlıkları düzelten biri olmak istemiyorsun da bu ülkede sadece azılı bir zorba olmak istiyorsun dedi. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki, Ey Musa! ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Derhal çıkıp git. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan ayrıldı. Rabbim! ''Beni zalimler topluluğundan kurtar.'' dedi. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, ''Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur.'' dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de, hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ''Meseleniz nedir?'' diye sordu. ''Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız.'' Babamız da çok yaşlıdır dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. Bizim yerimize hayvanlarımızı sulaman karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, ''Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun.'' dedi. O iki kızdan biri, ''Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır.'' dedi. ''Baba, bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan bu da senin bileceğin bir şey. Seni zorlamak istemem.'' ''İnşallah benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin.'' dedi. Musa, ''Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana haksızlık yok. Söylediklerimize Allah şahittir.'' diye cevap verdi. Musa bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, ''Siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından oradaki ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, yalnızca ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı yere bırak. Musa asayı yılan gibi kıvrılır görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel! Korkma, çünkü sen güvendesin. Şimdi elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılıp savrulan kollarını normal konuma getir. Sakin ol. İşte bu ikisi, firavun ve adamlarına karşı göstereceğin Rabbin tarafından iki kesin delildir. Onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. Musa dedi ki, Rabbim, ''Ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum.'' Allah buyurdu. ''Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki bu sayede size erişemeyecekler.'' Mucizelerimizle siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Firavun, Ey seçkinler! Sizin için benden başka ilah tanımıyorum. Ey Haman! Hadi benim için tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın ilahını görürüm ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu düşünüyorum, dedi. Firavun ve askerleri bize döndürülmeyecekleri kanaatine kapılarak yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Biz de onu ve askerlerini alıp denizin içinde bıraktık. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada onların peşine laneti taktık. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış kimselerden olacaklar. Muhakkak ki biz önceki birçok nesilleri yok ettikten sonra Düşünüp ders çıkarsınlar diye Musa'ya insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı verdik. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen ey Muhammed, vadinin batı tarafında bulunmuyordun ve olayın tanıklarından da değildin. Bilakis aranızda biz nice nesiller meydana getirdik ve onların ömrü nice yıllar sürdü. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine bu bilgileri sana gönderen biziz. Evet, Musa'ya seslendiğimiz zaman sen Tur'un sağ yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak sana da vahyettik. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, ah ne olurdu, bize bir peygamber gönderseydin de, ayetlerine uyup da müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, peygamber göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o gerçek Kur'an gelince, ona da Musa'ya verilenin benzeri verilmeli değil miydi, dediler. Peki, daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve eklemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah katında bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de, ben ona uyuyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki, onlar sırf kendi bencil arzularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın, sırf kendi bencil arzularına uyandan daha sapkını kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye biz sözü, vahyi onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimselerin bir kısmı buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o Rabbimizden gelmiş gerçeğin kendisidir. Esasen biz bundan önce de Rabbimize boyun eğmiştik derler. İşte baskılara karşı sabretmelerinden ötürü onlara mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Esen kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir. Seninle beraber doğru yolu izlersek, yurdumuzdan sökülüp atılırız diyorlar. Peki biz onları dokunulmaz, güvenli, katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin içinde topladığı bir yere yerleştirmedik mi? Fakat çoğu bunun şuurunda değildir. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Merkezinde halka ayetlerimizi okuyan bir peygamberi göndermedikçe Rabbin memleketleri helak etmez. Biz ülkeleri ancak halkı zulümde ısrar edince helak ederiz. Size verilen şeyler dünya hayatı için faydalı nesneler ve güzelliklerden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Buna göre Kendisine güzel bir şey vaat ettiğimiz ve vaat edildiği şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçici menfaat ve sevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde yargılanmak üzere celp edilenlerden biri gibi olur mu? O gün Allah onları huzuruna çağırarak, ''Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz ilahlar şimdi nerede?'' diye sorar. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar Rabbimiz, Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öyle azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor, onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Çağırırlar ama o sahte ilahlar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yola girmiş olsalardı. O gün Allah onlara hitap ederek peygamberlere ne cevap verdiniz diye sorar. İşte o gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır. Birbirlerine de soramazlar. Tevbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve tercih eder. Onun seçme ve yaratmasında Onların tercih hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin, onların kalplerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. İşte O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de, sonunda da hamd, O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur. Sadece O'na döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinizde devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mı? Hâlâ söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsa, Allah'tan başka size istirahat edireceğiniz geceyi getirebilecek bir ilah var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki, dinlenesiniz, lütfundan rızkını arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenerek, ''Benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede?'' diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkarıp, kesin delilinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler putlar kendilerini bırakıp gitmişlerdir. Karun Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti. Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. İşte ahiret diyordu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak, ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son, Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, Kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır, ve sakın müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur. Ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamim. İnsanlar deninip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler. Bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki, Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. İnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a inanıyoruz derler. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıyla karşılaşınca insanlardan gördükleri eziyeti Allah'tan gelen bir ceza gibi düşünürler. Ama Rabbinden bir yardım gelecek olsa o zaman da mutlaka gerçek müminlere aslında biz hep sizinle olduk derler. Peki ama herkesin kalbindekileri en iyi bilen Allah değil midir? Muhakkak ki Allah gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir. İnkarcılar müminlere gelin bizim yolumuza uyun, günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir. Hakikatte onlar katıksız yalancılardır. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle birlikte başka yükler de yüklenecekler. Düzüp koştukları iddialardan dolayı kıyamet gününde kaçınılmaz olarak sorguya çekileceklerdir. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Rasul olarak göndermiştik. Nuh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Rasul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti, Allah'a kulluk edin ve O'na itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler, size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, Bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklarda böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah, her şeye kadirdir. O, dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp O'na varacaksınız. Ne yeryüzünde, ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında hiçbir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini, ve O'na kavuşmayı inkar edenler. İşte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, O'nu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah O'nu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti, Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lota gelince o kavmine demişti ki, Siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Hadi doğru söyleyenlerden sen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, ''Biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır.'' dediler. İbrahim, ''Ama orada Lut da yaşıyor.'' dedi. ''Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak.'' dediler. Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar, korkma, tasalanma dediler. Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız. Karınsa geride kalanlar arasında yer alacak. Biz yoldan çıkmalarının cezası olarak bu memleket halkının üzerine gökten alçaltıcı bir bela indireceğiz. İşte o memleketten geriye aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık. Medyanilere de kardeşi şu ayıbı gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine kendilerini o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Ad ve Semud kavimleri de öyle. Onların durumlarını, meskenlerinin kalıntıları size apaçık gösteriyor. Şeytan onlara kötü işlerini güzel gösterip kendilerini doğru yoldan saptırmıştı. Oysa gerçeği görme yeteneğine de sahiplerdi. Karun, Firavun ve Hama'nın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek, ağını kendine bir yuva yapar. Ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah, onların kendisini bırakıp da ne türlü şeylere yalvarıp yakardıklarını şüphesiz bilmektedir. O azizdir, hakimdir. İşte biz insanlara bu misalleri anlatıyoruz. Ama bunların hikmetini gerçek bilgi sahibi olanlardan başkası kavrayamamaktadır. Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz inananlar için bunda ibret vardır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah. Yaptıklarınızı bilir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru